Radyo tiyatrosu. Uzay meraklısı. Yazan James Shevel. Uygulayan Güray Tekçe. Reji Aytaç Yürük Aslan. Efekt Erhan Mesutoğlu. oynayan sanatçılar. Meryem Dağ, Celilat Uysal. Müfettiş Savaş Dinçer. Dostluk bir. Dostluk bir. Cevap verin lütfen. Durum nasıl kumanda? <Gülüyor> tamam sesin iyi geliyor. Kaliforniya kıyılarına yaklaşıyorsun. İkinci kademeye hazır mısın? Rüzgar balonlarını aç. Tamam şişir. Daha çok daha çok. Plaj topu büyüklüğünde olsun. Rüzgar direnci nasıl? Mı? Çok güzel Direnç yok demek Hala mi bağlantı kuruyorsun e, Dikkatli ol çok uzatma O berber sandalyesinin üzerinde boş yere gururlanma <gülüyor> Dikkat etmezsen formundan düşersin Siz delikanlılar tehlikeye atılmaktan hoşlanıyorsunuz Yakıt oradan geliyor Egzersizlerini tekrarla Kalın lastik şeritli olanı giysinin içindeki ısı ne kadar Bir derece daha mı arttı? Isıya dikkat et. Lastik oyuncağını bırak artık. Çokça su iç. İçerken güçlük çekiyor musun? İyi. Şimdi de bir şeyler ye. E Yiyeceği tüpün içinden yavaşça çıkart. Kapsüldeki basıncı ölç. Kablolara dikkat et. Şimdi Afrika üzerindesin. Bir dakika sonra İspanya'ya geçiyorsun. İspanyol radyosunun dalgalarına dikkat et. Neredeyse duyulacak. <gülüyor> Hazır olun Yakıt kullanımı arttı Dikkat et ellerinle yönet gemini Ne oluyor? Sesin yorgun geliyor seni duyamıyorum Cevap ver kumandan cevap ver Ne yapıyordun? Bulut örtüsünün fotoğrafını mı çekiyordun? Güzel öyle mi? Hiç böyle bir şey görmedim mi? Kaliforniya kıyılarına yaklaşıyorsun. Sonuncu kademeye geldin, işi başardın. Başardın kumandan, başardın. Yaşa! Yer istasyonları retro roketleri ateşlemeye hazır bekliyorlar. Automatik sistemi kullanmayacak mısın? Sen bilirsin. Kapsülü ellerinle pozisyona sokup telle mi bağlantı kuracaksın? Yapabileceğine emin misin? Nasıl sallandığını bilirsin. Eğime bak. Ufka 34 derecelik bir açıdasın. Tamam, hazır mısın? Git, bırak, git, ateş. Allah kahretsin, geç kaldılar. Ateş. Anlıyor şükür, Beş saniye geç kaldılar Artık seni duyamıyorum Geri dönüşünden Doğa nasıl sesini söndürdü Kurtarma gemisini arıyorum Kurtarma gemisi kurtarma gemisi Retro roketler beş saniye geç ateşlendiler Dönüş açısı daha ufak oldu Uzay gemisi hedef merkezinden çok uzaklara inebilir Paramedikal birimleri hazırlayın Dostluk bir dostluk bir beni duyuyor musun cevap ver kumandan Of ne oldu sana Tanrım uçurumun kenarından döndü çocuk <gülüyor> Bağışlayın Sağ salim indi tüpün içinde yüzüyor Tüp mü Denizdeki feza kapsülü Burada ne yapıyorsunuz Siz Melinda Davis misiniz Evet İşte kimlik kartım Bir sakıncası yoksa size bazı sorular sormak istiyorum Sakıncası yok ama Kimsiniz siz? Kartımı vermiştim Okuyor. William Reynolds uzay uçuşları bürosu Müfettiş misiniz? Evet Resminize pek de benzemiyorsunuz Evet size nasıl yardım edebilirim? Bir süredir bize ait frekanslara birisi sataşıyor Aman ne kötü Belki sizin aygıtlarınızdan geliyor bu sesler diye düşünüyoruz Ben sataşma kavramına inanmam Anlıyorum Bu aygıtlarla ne yapıyorsunuz? Dinliyorum Dinliyor musunuz? Neyi? Uzayı Uzayda ne duyuyorsunuz? Mesajlar Nasıl mesajlar? Yeni bir dil bu Seslerin ve müziğin dili Yani yeni bir şifre mi demek istiyorsunuz? Eh tabi siz böyle bir atla takabilirsiniz ona Bu dilin kendi gizleri Kendi yayılma alanları var çünkü Size bazı kişisel sorularım olacak Buyurun oturun Biraz vodka içer misiniz? Hayır teşekkür ederim Görev başındayken içmem Peki O halde izninizle ben içeyim Tabi buyurun Şimdi Şu belgelere bir göz atalım Ohio'da Canton'da doğmuşsunuz Fizikçi Profesör Ralph Davis'in tek kızısınız Babanız sicili temiz bir kişi. Rotary Kulüp üyesi. Evet. Kulübün genel sekreteriydi. Lisede harikalar yaratmışsınız. Mucize gibi bir şeymişsiniz. Ödüller kazanmışsınız. Matematik ve... Tri... trigonometri. <gülüyor> Kimseyle yarışmıyordum. Chicago Üniversitesi'nden burs kazanmışsınız. Fen bilimleri ve edebiyat okumak üzere. Ama... Mezun olduğunuzu gösteren bir kayıt yok Mezun olmaya inanmadım asla Yalnız öğrenmek isterim Kaç yıl çalıştınız bu bilimler üzerinde Uzun yıllar Uzun ve mutlu yıllar Fen bilimlerinden başka Rusça ve diğer yabancı diller üzerinde de çalışmışsınız Her şeye eğlence gözüyle baktım galiba Kolejden sonra Öğrenci değiştirme sisteminden yararlanarak Fransa'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a ve Rusya'ya gitmişsiniz Rusya'da ne yaptınız Yok orada öğrenci olarak bulunmadım Yalnızca gezdim Pushkin'in öldüğü yeri görmeye gittim Pushkin Bir şair Atak yakışıklı bir gençti Yarı zenciydi Çarın sarayında ona tapıyorlardı Güzel ama değersiz bir kadınla evlenmişti Bu kadının pek çok hayranı vardı Pushkin ise son derece kıskançtı Karısının bir macerası olduğunu haber alınca deliye döndü Rakibinin yüzüne eldivenleriyle vurup düelloya davet etti Silah olarak tabanca seçildi O sabah Güneşsen Petersburg'un dışındaki Ak Betul'a ağaçlarının arasından yükselirken Pushkin arabasının içinde kararlaştırılan yere doğru gidiyordu Silahını havaya doğru tutarak düşmanıyla sırt sırta verdi On adım yürüdü ve dönüp ateş ettiler Pushkin öldü Evet Bu olay sarayda korkunç bir skandal yarattı Tüm San Petersburg halkı cenazeye katıldı İnsanlar sokaklarda ağlayarak Puşkin'in dizelerini okuyorlardı Puşkin'in şerefine kaldırıyorum kadehimi Anlıyorum Dönüşünüzde kısa bir süre için devlette görev aldınız Evet Ağırlık ve uzunluk ölçüleri bürosuna Araştırma asistanı olarak atanmışsınız Orada ne kadar çalıştınız Yedi buçuk saat Yedi buçuk saat mi bir gün bile değil Ne için ayrıldınız Ölçüp biçmeye daha fazla dayanamadım Üstelik yanımda yakışıklı genç bir adam oturuyordu Ölçüp biçerken kalemini öyle bir gıcırdatıyordu ki dayanılır gibi değildi Hem işe hem de kalemin gıcırtısına daha fazla katlanamadım e, Gençle daha yakın bir arkadaşlık kuramayacağımı da sezdim Onun için ayrıldım Anlıyorum Buraya ziyaretçileriniz gelir mi Hayır, ilk gelen siz oldunuz Hiç yabancı misafirleriniz gelmedi mi? Çağırdım ama o kadar ki gelemediler Herhangi bir suçtan ötürü hiç mahkemeye çıktınız mı? Evet Hangi nedenle? Park yerinde makineye para atmamak yüzünden Bunun için tam 51 defa mahkemeye çağrıldı 51 defa mı? Elimde değil, makinelere para atmaktan hoşlanmıyorum Herhangi bir uluslararası örgüte üye misiniz? Bazılarıyla mektuplaşırım Mektuplaşma yoluyla üyesiniz demek. Hangi örgütlere? Hayır canım üye sayılmam Yalnızca oturur yazarım bazen Bilimsel örgütlere Özellikle Uluslararası Uzay Araştırmaları Federasyonuna Bir dakika bakalım F14 örgütler Federasyon Uluslararası Uzay Araştırmaları hı hı. Lisede yok böyle bir örgüt Kitap yayınlarlar mı? Bazı teknik broşürler çıkartırlar Uzay, fizik, astronomi, mitoloji üzerine Mitoloji mi? Uzayla ilgilenmeye ilk olarak mitolojiyle başlamıştım Olimpos dağının tepesinde Yunan tanrılarının evinde Profesör Andreas Paksanopulos'la çalışmıştım Kendisi Paksanopulos Yüksek Enerjili Haberleşme Enstitüsü Başkanıydı Değeri anlaşılmamış bir dahiydi o Bir dakika lütfen F28 bilim adamları Paksanopulos Listede adı yok Neyle uğraşıyordu? Eski bir mitolojik belge bulmuştu. Bu belgede Zeus'un yanlışlıkları düzeltmek, yasalar düzenlemek için korkunç yıldırımlarını nasıl fırlattığı anlatılıyordu. Profesör Paksanopoulos, Olimpos Dağı'nın çevresindeki yıldırımların özel bir psikolojik etkisi olduğuna inanmıştı. Hmm. Birlikte değişik yerlerdeki yıldırımların esrarını inceledik. Öyle mi? Bu Profesör Paksanopoulos'a ne oldu? Öldü. Feci bir kazaydı. Fırtınalı bir gecede bir meşe ağacından düştü Rahiplerin Olimpos'tan gelen mesajları yorumlamak için Yapraklarından yararlandıkları kutsal meşe ağaçlarından biriydi bu Kadehimi Paxanopulos'un şerefine kaldırıyorum Anlıyorum Dönünce uzaya karşı olan ilginizi devam ettirmek için Bu aygıtları yaptınız Bana aygıtların bazılarını gösterebilir misiniz? Tabi gelin göstereyim Bu aygıt uzaydaki sesleri niteliklerine göre ayırır Bir orkestradaki değişik çalgılardan duyulan Değişik ses perdeleri gibi örneğin Şimdi kolu çekip Sesi yüksek perdeye çıkaracağım Bakın dinleyin Hiçbir şey duymuyorum. Normal bir kulağın alabileceği bir ses değildir bu Frekansı çok yüksek Ben kendimi bu konuda eğittim Şimdi de biraz aşağı iniyorum Orta frekanslı bir mesaj arıyorum hmm, Çok kötü Orta frekansta bir şey yok Daha aşağı inelim Yeryüzüne yaklaşalım Yerden yalnızca iki bin bin uzaklıkta bu sesler Dinle Aa Bir taksi çağırdı Bir şey daha duyuyorum şimdi Yok gitti Uzay mesajları çok kısadır Onları yakalayabilmek için kulaklarınızı eğitmeniz gerekir O zaman objektifin bir kuşun hızlı uçuşunu yakalaması gibi Sesleri de yakalayabilirsiniz Gelin şimdi de şuna bakın Bu makine ne yapar? Uzay mesajlarını kaydetmek için Ufak elektronik kulaklar gönderir Bunlar sesten iki kat daha hızlıdırlar Havada ok gibi uçar Sonra uzayda asılı kalırlar Sesten iki kat hızlı Bana yardım edebilir misiniz? Dört elle çalışmak iki elle çalışmaktan daha kolay çünkü Memnuniyetle yardım ederim Şimdi şu kulaklıkları takın Dikkat edin ağırdır Tamam Beni duyuyor musunuz? Bu kolu iki elinizle tutun Üçe kadar sayacağım Sonra kolu çekin Tamam mı? Tamam Çekeyim mi? Ben düğmelerin yanına gidiyorum Hazır mısınız? Hazırım Bir, iki, üç, çek Kol koptu Üzgünüm Bugün işler yolunda gitmiyor Ne dediniz? Çıkarın kulaklığınızı Belki bir yerlerde kısa devre var Anlıyorsunuz ya Pek kusursuz sayılmaz makinalarım. Ne de olsa uzay meraklısı bir amatörün aygıtları bunlar Ne dediniz? Uzay meraklısının aygıtları dedim Uzay meraklısı mı? Evet bu işleri değiştirir Neyi değiştirir? Bakın şimdi onlar sandılar ki siz belki işleri karıştırmak istediğimi sandılar Casus olduğumu düşündüler Hayır hayır ama bazı tehlikeleri göze alamazlardı Anlıyorsunuz ya bu bir güvenlik sorunu Bir meraklı garip bir kişi olabilir Ama tümüyle normal bir insandır Yani zararsızdır Bana garip mi diyorsunuz? Yok canım Ben de sizin gibi bir meraklıyım Beyzbol meraklısıyım Bence uzak bir benzerlik var ama bazı meraklılar daha tutkulu daha sabırlıdırlar Bence sabrın büyüklüğü gerçek bir meraklının ölçüsüdür Siz hiç boş mideyle oturup 26 maç seyrettiniz mi? Seyirciler öyle sabırlı oluyorlar ki Ama her zaman dosya davranırlar öyle değil mi? E, kalabalık meraklılardan meydana gelmiş olabilir Ama bu aynı şey değil yani Karşılaştırmanız yersiz Gerçek bir meraklı yalnız olmayı öğrenmelidir Onun izleyeceği bir tutkusu vardır İşin içine kalabalık girince tadı kaçar. Bilmiyorum. Bence paylaşmak daha eğlenceli. Yalnız olmak daha eğlenceli. Paylaşmak daha eğlenceli. Yalnız olmak daha eğlenceli. Paylaşmalı. Yalnız olmalı. Paylaşmalı. Yalnız olmalı. Beni şaşırtıyorsunuz bu fetiş bey. Hayır hayır ne münasebet. Gitmeden önce size bir soru daha sormalıyım. Beyboldan başka bir şeye daha meraklı değil misiniz? Şey. Nedir o? İç savaş. Siz bir tarih meraklısısınız Aslında henüz yeni başlamış sayılırım Arkadaşlara da söylemedim Niçin? Bizim estetik ilgilerimiz olmasından pek hoşlanmazlar Bütün o iç savaş kitap kulüplerine üye misiniz? Şey bazılarına Savaş meydanlarını da ziyaret ediyorsunuz mutlaka Bazen yaz tatillerinde Her yaz mı? Karım razı edebildiğim zamanlar Karınızı mı? İç savaştan hoşlanmıyor Aha, Bu çok kötü İç savaşın modası geçmiş bir şey olduğunu söylüyor. Savaşın gerçekleriyle ne ilgisi var bunun? Hiçbir ilgisi yok. Geçen gece iç savaşın sıkıcı olduğunu söyledi. Bu yaz oraya gitmeyecekmiş. Çok sıcak buluyor oraları. Terliyor, uyuyamıyor, sineklerden yakınıyor. Sıcak ve sinekler gerçek bir meraklıyı engel olamaz. Onu da iç savaşa merak sardırmaya çalıştım. Şaylof ve Gesburg, Chancellersville ve Baldwin'a götürdüm. Ona askerlerin gizlendiği tepeleri gösterdim. Bayırlardan aşağı nasıl saldırdıklarını, vadideki tuzakları gösterdim. Hatta generalliğinin son hücumunda kullanılan boruyu bile gösterdim. Çok üzüldüm. Hiç ilgisini çekmedi demek. Neyse. Size bir soru daha sormak istiyorum. General olarak Robert iyiliği e. mi yoksa Dwight Eisenhower'ı mı tercih edersiniz? İkisini karşılaştıramazsınız. Lee süvari generaliydi, yönetici değildi. Şimdi modern savaşlarda dünyanın her yerinde savaşılıyor. Savaş her yere yayılıyor. Birçok ülkeler diller ve silahlarla karşılaşıyorsunuz. Bu durumda Aiznavr gibi bir yönetici gerekir. Amali meydan savaşlarının gerçek bir kurmayıydı. Onun yönetmeliklere, formlara ve dosyalara ihtiyacı yoktu. Görüyorum ki geçmişi tercih ediyorsunuz. Şimdi diyor geçmişi tercih ediyorum diye. Bugünün nesi var? Ben halimden memnunum. Tümüyle. Tümüyle. Hiçbir şey kusursuz olamaz Uzayda olur Uzayın sonsuzluğunda Sonsuzluk çok fazla Dünya çok ufak Bu kaçmak değil mi? Bir tuzak varsa Kaçmak kişinin hakkı değil mi? Sanırım Şimdi soruma gelelim Aya ulaşmak için niçin bu kadar para sarf ediyoruz? Bilimsel araştırmalar tabii. Şimdi lütfen... Sizin mühendisleriniz ve matematikçileriniz bu kadar dikkatsiz olmakta devam ederlerse... ...ben hiçbir zaman aya ulaşamayacağım. Onlar dikkatsiz değildirler. Onlar son derece sorumlu kişilerdir. Öyleyse son Venüs projesinde yaptıkları hesaplarda niçin bir eksiği unuttular? Eksi mi? Dikkatsiz matematikçinin biri kompüteri programlarken bir eksi koymayı unuttu. Bu yüzden kompüter uzay gemisine yanlış sinyaller verdi. Yani... Bir eksi koymayı unuttular mı demek istiyorsunuz? Bakın, bakın anlatayım size. Yer istasyonları bir uzay anteniyle, radyo sinyalleri aracılığıyla konuşur. Bu haberleşme sağlanamadığı zaman tehlike var demektir. Anten son derece duyarlıdır. Birdenbire uzay gemisine yukarı aşağı manevra yaptırmaya başlar. Böylece uzayda radyo dalgalarını arar. Bir yandan da araştır, araştır diye sinyal verir. Bağlantıyı tekrar sağlayıncaya dek. Şaşılacak şey Uzay gemisi otomatik radyo sinyalleri göndermeye başlar Çevresinde dönerek ve aşağı yukarı tarayarak Araştırma hareketinin başladığını yere bildirir İşte o zaman kompütere dikkatle bir eksi konur Ve bu eksi uzay gemisine merak edilecek bir şey olmadığını haber verir Yani eksi merak edecek bir şey olmadığını mı söyler? Evet bu eksi kompütere verilmezse Uzay gemisi çılgın gibi sinyaller vermeye devam eder Ne diye sinyal veriyordu? Beni bulun beni bulun Yönümü düzeltin uzayda kayboluyorum Beni bulun Hayret Olum şey değil Ama ama bir yararı olmadı bunun Uzay gemisi boşlukta yitip gitti Demek yalnız bir eksi yüzünden Evet birinin bir eksi koymayı unutması yüzünden Venüs'e gönderilen 18.5 milyon dolarlık uzay gemisi Uzayda yitirildi Katil kompüterler Kompüterleri suçlayamazsınız Onları insanlar programlıyor bir kompüter düzenle beslenmelidir Kompüterin yemeği kendisine özgü bir dildir Şimdiye dek hiçbir zaman kitap olarak basılmamış bir dil Bugün bile bu dil yalnızca insanların gözlerinden uzak yerlerde bulunabilir Nasıl yani? Teksir edilmiş, elle yazılmış olarak Ben bazı kişilere yazarım, çoğu cevap verirler Alelacele karalanmış şeylerdir bunlar Ben de onlara böyle aceleyle karalar bir şeyler yazarım Sonunda topladığım bütün bu bölük pörçük bilgileri bir araya getirip kendi özel kompüterimi yapmaya başladım. Her neyse. Fakat bir daha bizim bandımıza girmemeye çalışın. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız. Ama eminim her şey yoluna girecek. Yalnız bana o çalışmalarınızı gösteren kağıtları verin. Onlara sizin sadece bir uzay meraklısı olduğunuzu ancak böyle anlatabilirim. Kağıtlarımı mı istiyorsunuz? Böylece onlara daha kolayca anlatabilirim durumu. Ama benim kağıtlarım yok ki. Canım şu sözünü ettiğiniz karalamalardan söz ediyorum. Onlar onlar parça parça şeyler. Zarfların, yemek listelerinin, konser programlarının arkasına... ...insanın eline geçirdiği herhangi bir kağıt parçasına karalanmış yazılar. Çoğu bilimsel bile değil. Hem el yazımı da okuyamazsınız. Bu iş için özel memurlarımız var. E, çoğunu attım. Geriye fazla bir şey kalmadı. Süprüntüden hoşlanmam. Ne kaldıysa onları alırım. Kalanı yeter onlara. Onlardan bana ne? Beni hiç ilgilendirmiyorlar. Hem söylüyorum işte. Sizin için de onlar için de hiçbir anlamı yok. Üzgünüm. Sözde olmaz bu işler. Mutlaka yazılı bir belge gerek. Kimseye güvenmez misiniz? O zaman müfettiş olmazdım. Asla. Asla güvenmez misiniz? Asla. Korkunç. Katı bir kelime bu. Başlangıçta öyle gelir insana ama zamanla alışırsınız. O zaman da insanların sözlerinin çoğunlukla yanlış olduğunu anlarsınız. Sahte mi? Yanlış mı? Ne fark eder? Sahte bir yalandır. Yanlışsa insanın düş gücünün bir oyunu olabilir. Sizce öyle değil mi? İkisi de aynı kapıya çıkar. Yanlış bilgi. Sizin yanlış bilgi dünyanızda yaşamaktan nefret ederdim yerinizde olsaydım. Eğitim programlarımızda bize buna öğrettiler. Hep yanlış bilgi verirlerdi. Her öğretmenin kendine özgü bir yöntemi vardı yanlış bilgi vermekte. Biz gerçekleri bulup çıkarmak zorundaydık. Çok iyi öğretmenler olmalı. Onlardan nefret ederdim. Bu kurslara yazılmamı aslında karım istemişti. O gömlekli kravatlı masa başında bir işe girmemi isterdi hep. Sonunda onun dediği oldu. Öğretmenler her zaman bizi yanıltmaya çalışırlardı. Bir tanesi aynı konuşmayı defalarca tekrarlardı. Doğru gibi gelirdi insan ama her defasında bir parça yanlış bulunurdu içinde. Hemen bu yanlışlığı görüp görmediğimizi anlamak isterdi. Müfettiş olmak istiyorsanız... ...bir çamur deryasında temiz ve kuru bir yer bulmalısınız derdi bize. Bana bakın! Nedir o yüzünüze taktığınız maske? Nereden buldunuz onu şimdi? Çocukluğu bırakın rica ederim. Be ...uzay büyücülerinin kraliçesiyim... ...radyo haberleşmelerinizi bozuyorum... peklerinizin üzerinde dolaşıyorum... Rica ederim şimdi sırası değil Uzay mi? kayağımın üzerinden uçup gidiyorum... ...bana erişemezsiniz... ...kuzey yıldızı aramızda parlıyor... ...kaydırdığım yıldızlarla gözlerinizi kamaştırıyorum... Aptallık etmeyin... ...bu kağıtlara ihtiyacım var... ...çekin o şey yüzünden... ...ne yapıyorsunuz? yolunun üzerinde ay ışığından şatomu kurdum... ...yeter lütfen... ...kozmik ışınlı bakışlarımı fırlatıyorum... Dünya adamları yalanlarının içinde parçalanıp gidiyorlar. Size yalan söylemedim. Size yalan söylemedim. Bu benim aldığım ilk iş değil. O kadar hacemi değilim. Sizi yalanlarla oyalamıyorum. Lütfen şu kağıtlarınızı verin de bitsin bu iş. Lütfen. Lütfen nereye sakladınız? Ara. Uzay bakışların nerede? Kağıtlar ilk uydusunda saklı. İşte orada bak. Nerede? Yok. Birisi onları tapınağa kaldırmış. Üçüncü dönen Cedara. Nedir o elinizdeki çekmeşe? Onun içinde mi kağıtlar? Bak içi boş. Uzay büyücülerinin kraliçesi çalmış onları Peki o nedir o kutu Onun için mi kağıtta Lütfen verin bana Bak, Temize çıkmanızı sağlayacağım Tehlikeli olmadığınızı söyleyeceğim Uzay büyücülerinin kraliçesi hazine çekmecesini elinde tutuyor Melinda inin o masadan aşağı Verin o kutuyu bana Büyücüler kraliçesi aşağı iniyor Ve hazine çekmecesini teslim ediyor Tut <gülüyor> Teşekkürler Sura bakmayın Kaç kaç Büyücü seni yakalamadan kurtar canını Bunu unutmayacağım Size hiçbir zarar gelmeyecek inanın Kaç Yalnızca bir uzay meraklısı olduğunuzu söyleyeceğim onlara Kaç hırsız başı Sizi tekrar rahatsız etmeyecekler Kaç geliyorum çekmeceye almaya Gitti Ne yapalım Ben de oyuncaklarımın başına dönerim <gülüyor> Cevap ver kumandan Beni duyuyor musun Bütün makineler tam yol Fırla ok gibi uç uzay gemisi Aya fırlayan satürn roketi gibi kükre Tüm dünya aygıtlarını fırlat, At artık geri dönemezsin O ağırlıksız ortamda yüz Rüzgarda bir kuş kadar hafifsin Afrika'nın üzerinden geçiyorsun Yunanistan'a yaklaşıyorsun Cevap ver Paksana Polos, cevap ver Mezarının üzerinde mesajlar yankılanıyor Tanrıları bana sen öğrettin Bu müfettiş senin hırsız başındı Senin ticaret ve piyasa tanrındı o Senin ölüm meleğin Onu niçin gönderdin Beni sana getirmesi için mi Gitti artık Biz özgürüz Buluşma anı yaklaşıyor. Uzay gemileri son yolculuklarına beraberce çıkıyorlar. Araçlar çok iyi çalışıyor. Yavaşça yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, değiyoruz. Bir çarpışma bile olmadı. O kadar nazikçe indik ki... ...şarkı söylediklerini duyuyorum. Sen de beni duyuyor musun? Sana uzayın müziğini gönderiyorum. Ver şu mikrofonu bana. Alo. Mesela anlaşıldı Bay Bonk. Sanırım bu sorunu çözümledik. Tamam tamam. Siz kapatın. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Alo alo. Dinleyen var mı? Dinleyen var mı? Melinda Davis'in evinden gelen mesajları aldırış etmeyin. Tamam. Kapatın şu düğmeleri bakalım. Oldu. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Dalgalardaki karışıklıkların sorumlusu sizsiniz. Başka insanların yaşamlarına karışıyorsunuz. Ne olduğunu biliyor musunuz? Radyo ile servis emirleri alan bir Çin lokantası... ...27 çeşit yemeği boş bir otomobil parkına götürmüş. Açık artırma biletleri ise futbol stadyumuna gitmiş. Kamyonlar dolusu gazetede morga gönderilmiş... Bu yalnızca Amerika içindeki karışıklık. Kim bilir daha ne karışıklıklara sebep olduğunuz uluslar arası saatlerde. Hem de bu kutunun boş olduğunu çok iyi biliyordunuz. Al kutunuzu. Kağıtlarınızı istiyorum. Bana kağıtlarınızı verin. Nerede kağıtlarınız? Geri geldiğinizde sevindim. Tam zamanında yetiştiniz. Yetiştim mi? Nereye? Yangına. Yangın mı? Ne yangını? Bütün kağıtlarımı yakacağım. Böyle bir şey yapamazsınız. Delil yakmak kanuna aykırıdır. Başınız belaya girer. Ne yapıyorsunuz? Nedir o elinizdeki? Yangın makinesi. Siz de tanık olacaksınız bu törene. Ben tanık olamam. Benim görevim sizi durdurmaktır. Durdurun öyleyse. Verin bakalım şu makineyi bana. Oturun ve seyredin. Bakamam. Yazık olacak onlara. Başınızı çevirin öyleyse. Böylece başlangıcını görmezsiniz. Bakın. Benim suçum yok bu işte Ben istemedim bu işi Verin şu kağıtlarınızı da bana kapansın bu iş Burada yakamazsınız bunları Yasalar var Lütfen yakmayın bu kağıtları Melinda Zavallı karalamalar ah. Notlar Kağıt parçaları Sizler hiçbir zaman şikayetçi olmadım Sizi düzenledim Sıraya dizdim Kusursuz biçime soktum Ama kusursuz biçim yoktur Yalnızca değişen biçimler vardır siz de şimdi küle dönüşeceksiniz Dinleyin baş müfettiş Size bu notlardan birini okuyacağım Bunlar Londra'daki bir konferanstan notlar Çay ılık Bu da Paris'teki bir lokantanın yemek listesinin arkasına karaladıklarım Kaçmak için en güvenli yol nedir? Gücüm ne kadar? Kaçmak mı? Yapıyorum onları Yanın semboller Uzaya uçun Küle dönüşün Yanın bitin yok olun Al al sana daha çok kağıt Alevler yutun bu kağıtları Rusya'dan notlar Hayır hayır Sizin ilginizi çekmez bay müfettiş Çarlık Rusya'sından bu notlar Puşkin'in gelecek hakkındaki görüşleri Bu da Roma'da yazılan bir mektubun zarfı Kits müzesini gezdim Nasıl ölünür burada Öyle dar ki Yan geçmişim Uzayın geleceği parlasın alevlerin içinde Alın bunları da alın Asya bir Japon tapınağı Tek elin sesi nedir Yam, sessizliğin sesi Sonsuz uzay Sen de katılmayacak mısın Sonra raporunu nasıl yazacaksın Bir müfettişten başka bir şey olmak istemiyor musun Bir müfettiş olarak mı kalacaksın Saçmalama Beni yine aldatamazsın Anlamıyor musun Artık hiçbir karışıklık olmayacak atlarda. Sana söyledim. Söz yeterli değil. Gereği yok artık. Bana yardım et. Birlikte yakalım. Sonra da makinaların icabına bakarız. Pekala. Biliyorsun bunların hiçbir değeri yok. Yolculuk notları, bir takım notalar, eski formüller. Evet. Burada işe yarar bir şey yok. Bu Rio de Janeiro manzarasını nasıl buluyorsun? Kum... ...o kadar ak ki... ...keşke sonsuza dek yolculuk edebilseydim. Gördün mü? Yaşasın yolculuk! Yaşasın yolculuk! Yaşasın iç savaş bölgelerine yolculuk! Gel el ele tutuşup dönelim ateşin çevresinde. Yaşasın Gesburga yolculuk! Yaşasın Şaylo! Yaşasın Bolran! Paris'ten yukarı! Sevgili anne... ...niçin Paris'ten bile hoşlanmayacak kadar dindarsın? <gülüyor> ya buna ne demeli? Genç bir kız olarak... Gerçeklerle erkeklerden daha fazla ilgilendim her zaman <gülüyor> Günder annelerin şerefine yap bir tane daha Annelerin şerefine Yansın geçmiş Yansın geçmiş Çalkamı da atıyorum ateşe Yansın içinde bulunduğumuz an İçinde bulunduğumuz an Bütçe hesapları Aptal akrabalardan son mektuplar Ben de karımın fotoğrafını atıyorum İç savaştan nefret eden deterjan Karılar da yansın Banka cüzdanları, hesap defterleri Parmak izli ve fotoğraflı kimlik kartı Resmin sana pek de benzemiyordu zaten <gülüyor> Hayat sigortası poliçesi Ölümden sonra garantili ödeme Sosyal güvenlik belgesi Sağlık sigortası <gülüyor> İç hizmetler Yardımseverlik bağışları Müfettişler kulübü üye kartı Otomobil parkı biletleri Çantamı dağıtıyorum Yan. Çantamı boşaltıyorum Yan Ceketimi atıyorum Yan Kaçalım Kaçalım Hepsi yandı Üzgünüm Başka bir şey kalmadı Hepsi yandı Gelecek defa onları saklamaya söz verirsen bir yararı olur mu acaba Gelecek defa olmayacak. Gelecek defalar vardır yalnızca. Zor durumda kalmazsın umarım. Dairedekilerden söz ediyorum. Umarım sen zor durumda kalmazsın. Belki bir yardımım dokunabilir. Yani sana işlerini kolaylaştıracak bir şey gösterebilirim. Bir şey fark etmez artık. Gene de göstermek istiyorum. Yapacağın tek şey onu takmak. Neyi takmak? Uzay başlığını. Nereden buldun bunu? Benim o. Bir gün onu gerçekten denemek istedim hep. Tak bakalım. Takmasam daha iyi. Ben de benimkini takacağım. Birbirimizi duyabiliriz. Hayır, teşekkür ederim. Gereksiz. Araştırmalarında ne kadar ileri gitmiştin oysa? Raporun yarım kalmayacak mı bunu takmazsan? Pekala, takacağım. Rapor için. Gerçek için. Gerçek oyunun için takıyorsun bunu. Araştırmacılığın kutsallığı adına. Rahatla şimdi. ...uzaydan mesajlar alacaksın. Uzayın derinliklerinden... ...ağırlıksız mesajlar. Yeni bir dil... ...açık ve... ...hafif bir dil. parlak ve sağ. İnsanların üstünde. Karmaşık duyguların üstünde. Sıkıcı ve ciddi güçlerin üstünde. Uzayın dirliğini duyacaksın. Ağır... ...ağır yükseliyorsun. Boşluğa doluyorsun. Hafifliyorsun, yükseliyorsun... Beni duyabiliyor musunuz, bal müfettiş? Beni duyabiliyor musunuz? Sesiniz kusursuz geliyor. Kusursuz mu? Kusursuz... Garip şey, bu kelimeyi daha önce kullanmamıştım hiç. Dikkat edin, Bay müfettiş. Yakında siz de bir uzay merakası olacaksınız bu gidişle Sanki yüzüyoruz gibi Daha yukarıya Daha yukarıya Yüzüyorsunuz Ağırlığınız yok oldu Yüzüyorum Uzanın Kollarınızı ve bacaklarınızı oynatın Havada ayaklarınızı kaldırın Ağır ıçış botlarınızın ağırlığı yok oldu Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyi. Hiç çaba harcamıyorum. Artık bundan sonra yaşamınız yalnızca dikey olmayacak. Yatay da yaşayacaksınız. Yatay harika bir şey. Hep yatay yaşamıyor insan. Aradaki farkı duyabiliyorsunuz değil mi? Dikey katı bir gök delendir. Yatay bir rahatlık buldu. Uzay benzetmelerine başladınız. Yatay, cennetin ötesinde bir şey. İyi gidiyor. Yatay, yıldızların sonsuz ışıkları. Sonsuz ufuklar. Bir tane daha. Yatay, gözlerimizdeki aydır. Bir daha. Uza'yı seviyorum. Gözlerimizdeki anı seviyorum. Sizi seviyorum. Kollarınızı kaldırmaya çalışın. Daha yukarı. Daha yukarı. Nereye uzanıyorsun? Bir Yıldızların üzerindeyiz, yıldızlardır. Orada hiç insan var mı? İnsan görmüyor musun? Siz mi görmüşsünüz? Hayır. Hiçbir şey sezmiyor. sezmiyorum zaten başka. Soğuk ama yangın yıldızlardan başka. Zaman uzaydır. Sonsuzluk uzaklıktır. Dansa benziyor. Daha önce hiç dans etmemiştim. Ben de. ...benimle dans eder misiniz? Müziği duyuyor musunuz? Müzik mi bu? Uzay müziği. Hiç böyle bir müzik duymamıştım. Bak çevrene, aşağı bak, yukarı bak... ...ne görüyorsun? Boşluk. Sonsuz boşluk. Saatine bak. Durmuş. Kaç saat? Zaman yok. Zaman durdu. Zaman uzaydır. Hayatımda ilk kez gerçek bir araştırmacı olduğumu hissediyorum. Sen gerçek bir araştırmacısın. Sen de bir uzay meraklısısın. Seni seviyorum. Seni... Uzayda seviyorum Benimle yine dans eder misin sevgilim? Evet sevgilim Dünyaya bir daha dönmesek keşke Belki Belki bir gün mümkün olur Uzay meraklısı adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan James Shevel Uygulayan Güray Tekşe Reji Aytaç Yürükastan Efekt Erhan Mesutoğlu <Sessizlik> Oynayan Sanatçılar Melinda Celila Toyon Uysal Müfettiş Savaş Dinçel <Sessizlik>